Bir nesil geldi kardeşler Bu nesil Dünya nimetleriyle Çok büyük bir imtihana tutuldular Eski medeniyetler Mısır medeniyeti İran medeniyeti Doğu kültürü Ayaklarına kapandı Bilhassa Tabi'in nesliyle beraber yani ashab i kiramdan sonraki nesil Bu imtihanda Ciddi bir şekilde Taviz vermeye başladılar Yani dünyayı avucunda tutup Allah için kullanmak üzere seçilmiş nesil dünyayı avuçladı yavaş yavaş Allah'ın hakkı olan zekatı bile kırpmaya başladı bu beraberinde akşama kadar cariyelerle kadınlarla oturup keyif sürmeyi getirdi Resulullah'ın adı kullanılarak fethedilen topraklarda çalkı türkü şarkı hikayeleri oluşmaya başladı Bağdat'ta gizli açık meyhaneler kurulmaya başlandı İnsanlara mal uğruna işkenceler yapılmaya başlandı saltanat debdebe ortaya çıktı çünkü saltanat senin olmazsa bir yolla halifenin sarayında kapıcı düğmeci bir şey olmadığı sürece istediğin kadar malın olmuyor maaşa ve tarlaya mahkum oluyorsun büyük bir taviz furyası başladı. Bu dönemde İslam'ın aslı zühd üzerine kurulu olduğu halde insanların dünyevileşmeye doğru kaydıkları dönemde Allah her zaman yaptığı gibi bazı kullarını bu bataklığa karşı ikaz edici kullar olarak çıkardı. Bir kere peygamber geldi, bir daha peygamber gelmeyecekti ama Peygamber aleyhisselamın Misyonunu Züht anlayışını Dünyaya tenezzülsüzlüğünü Önünde Altın ve gümüş olarak eriyecek dağlara Tenezzül edip Bu dağı mı diye bile bakmayacak olan Peygamber aleyhisselamın O zühtünü ihya etmek isteyen Allah'ın dostları ortaya çıktı Hasan Basri mesela Bunlardan bir tanesidir Zengin debdebe içinde insanların saraylara gömülmeye başladığı dönemde işin aslını öğretmek için uğraştı Hasan Basri Futeyl bin hayatlar Abdullah ibni Mübarek gibi isimler bunların 5 tane 10 tane değil pek çoğu bildiğimiz isimler zaten çok ciddi gayretler gösterdiler dediler ki ey insanlar Allah'tan korkun biz bunun için gelmedik bu dünyaya siz ne yaptınız Nasıl yuvarlandınız bu bataklıklara? Evet camiler gene dolu ha. Sabah namazında da camiler dolu. Ama gecenin nasıl geçtiği belli değil. Sabah namazından çıkınca gittiği belli değil insanların. Çok korkunç bir münafıkça görüntü ortaya çıkmış. Din peygamberin dini. insanlar peygamber aleyhisselama iman etmişler. Ama Karun gibi yaşıyorlar. Dünya nimetleri alıp götürmeye başlamış insanları.